Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Fikri takibe başlıyoruz. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçtiğimiz program Ayşenur Korkmaz ile toplumsal tarihin 239. sayısında yer alan... ...ve Atatürk'ün 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarını konu ettiği yazısını konuşmuştuk. Bugün yine toplumsal tarihin 240. Aralık sayısında yayınlanan... ...Nehistan'da bir Jöntürk, Tadeyuş Gaçdod, Seyfettin Bey adlı yazısını konuşmak üzere... ...Pavlina Dominiki konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Pavlina Dominik, hoş geldiniz. Pavlina Dominik, İstanbul'da Evriyent Enstitütü'nde Bursiyer olarak e, bulunuyor. 19. yüzyıl Osmanlı-Polonya ilişkileriyle ilgili doktora çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal tarihte az evvel Peri'nin sözünü ettiği makalesinde de e, bu çalışmaların bir ürünü esasında e, makale. Ve ...konuşmaya, daha derinlemesine başlamadan önce... E, ...diyorum ki... E, ...yani Tadeusz Kaçdoğut'un kendi yaşam öyküsüne geçmeden önce isterseniz... ...Osmanlı-Polonya ilişkilerini konuşarak başlayalım. Zaten bunu konuşmadan da onun hayat hikayesini konuşmak epey havada kalacak. Özellikle e, radyo dinleyicileri için. Buyurun. Tabii ki. Ee, yani zaten Polonya-Osmanlı ilişkileri... ...altı yüz... E, ...altı yüz ile uzanan ilişkiler... Hı hı. Ee, ama asıl 19. yüzyılda çok Hı -hı. önemli bir hale geliyorlar. Ee, çünkü Osmanlı İmparatorluğu e, 19. yüzyılda Polonyalar için Paris'ten sonra en önemli istikametlerden Hı -hı. E, biri oluyor. E, niye? Çünkü e, 1830'da gerçekleşen e, Kasım ayaklanmasından sonra birçok Polonyalar, Polonyaların e, yurt dışına çıkması Hı -hı. gerekiyor. Mülteci olarak. Mülteci olarak. Ve e, işte... İlk baştan Polonyalılar Fransa'nın desteği umarak Fransa'ya geçiyorlar. Hı hı. Fakat hem Fransa hem de İngiltere ilgisizliği yüzünden Osmanlılara bakmaya, umuhte bakmaya başlıyorlar ve İstanbul'u böyle Rus Rusya karşı, ortak düşmana hı hı. karşı hı. önemli bir yer olarak um, düşünüyorlar. düşünüyorlar. Yani. Ve işte 1840'tan sonra önemli milli faaliyetler Ee, hı hı. Osmanlı topraklarında e, gerçekleşmeye başlıyorlar. E, mesela 1841'de otelemberin en önemli Polonya e, Polonyalı mültecilerin e, aj ajansının bir doğu ajansı kuruluyor İstanbul'da. Hı hı. E, ondan sonra 1842'de Polonya Poloneski e, Pol <gülüyor> küçük Polonya'da bir e, köy kuruluyor. Ee, ve ondan sonra işte 1848-9'da e, birçok Polonyalı geliyor Osmanlı'ya. Ondan sonra da e, işte Kırım Savaşı sırasında da Polonyalılar çok önemli oluyorlar. Yaklaşık bir sayı verebilir misiniz ne kadar e, Polonyalı mülteci geliyor? Hani Polonyalılar dalgalarla geliyorlar. Hı hı, ee, i̇şte ilk dalga yaklaşık bin kişi 1849'da hı hı hı. geliyor. Ondan sonra işte Kırım Savaşı'nda birkaç bin Polonyalı varmış hı hı. İstanbul'da bir...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 Onu söyleyebiliriz. Mithat Paşa nerede olursa orada da Polonyalar <gülüyor> vardı. Mithat Paşa Bağdat'a geçince de Polonyalar <gülüyor> e, geçiyor. <gülüyor> e, Kütahya tabii ki de var. E, niye? Çünkü 1849'da e, gelenlerin çoğu... E, ...işte Vidin'den, Şumla'dan sonra e, Kütahya'ya gönderiliyor. Aleppo'ya da gönderiliyor. Hı -hı. E, aslında e, e, Mustafa Reşit Paşa bir ara bütün Osmanlı'da küçük Polonyalı kolonileri kurmaya e, kurmayı düşünüyordu böyle planlar da vardı e, işte e, bir tane küçük e, Polonyalı Polonez köyü gibi küçük bir <gülüyor> e, köy mesela Balkanlarda da vardı <gülüyor> e, işte Baghdad'a bir tane de kurulacaktı e, dediğim gibi Polonyalılar e, her yerde vardı ve öylece de Osmanlı modernleşmesine katkıda bulundular şimdi akma yani çok şey... Konu dışı soruyorum aslında ama Mithat Paşanın yakınları arasında Polonyalı şahsiyetler var mı? Böyle bir bilginiz var mı? Ee, var, birçok Polonyalı mühendis olmuş. Öyle mi? Hı -hı. O, o, o şöyle oldu, yani 1849'da gelenlerden birçok kalan oldu. Hepsi Hı -hı. Osmanlı Hı -hı. toprakları terk etmem etmemişlerdir Hı -hı. ve onlar arasında birçok işte mühendis subay Hı -hı. subay olmuştu. Hı -hı. Ee, mesela e, Nihat Paşa, Severin Bilinski diye bilinen birisi. O Hı -hı. Ahmet, e, Ahmet Rüstem e, Bey'in e, babası. Hani yani. Osman, Hı -hı. Ö, önemli Osmanlı diplomatinin babası. E, evet, evet. Yani bir çok birçok mühendis, Hı -hı. uzman, e, doktor. Hı -hı. Bir e, ilginç bir bilgi daha var makalenizde. E, en azından ben bilmiyordum. Bir e, Osmanlı ordusunda e, Polonya alayı var. Bu ne zaman kurulmuş? Ee, aklıma da şey geldi yani o Osmanlıların Viyana'da e, 1683'te yani o hani Zobieski orada esas Osmanlı ordusu yani ondan sonra o güven nasıl e, şey olmuş, teşkil etmiş? O ilginç geldi. O, e, ne ne kadara uzanıyor? Yani geçmişin e, ne kadara gidiyor şey? Ee, ee, o, o Polonya olayın şeyin alayının. E mutlaka bu çok ilginç bir şey. Çünkü zaten hala Polonya, Polonya tarihçiliğinde Polonya hani bu Osmanlılara karşı bir e, duvar olarak biliniyor. <gülüyor> ama 19. yüzyılda bu dinamikler çok değişiyor. <gülüyor> e, aslında ilk Polonyalı alayı 18. yüzyılın sonunda kuruluyor. 1794'te, daha Polonya Taksiminden önce. <gülüyor> o küçük bir alaydı ama. Ama en önemli olan Mihal Tchaikovsky e, ya da 1850'den sonra Mehmet Sadık Paşa olarak bilinen bir, bir bir subay tarafından kuruluyor. O Kırım Savaşı sırasında kurulmuştur ve Balkanlarda en çok. Ne kadar devam olmuştur. ediyor varlığı? Çok uzun bir süre boyunca 1800 ...78'e yet, kadar. O 93 harbine kadar. Evet, e, onun sonuna kadar. Aslında o e, enteresan bir şey e, olmuştu o sırada. Çünkü hem bu bildiğimiz Kazak alayı var... ...ve aynı zamanda da... E, ...başka bir önemli Polonya'lı subay tarafından... Kuru, ...başka bir alay kuruluyor. Ona işte ikinci Kazak e, alayı olarak... E, ...tanın e, biliniyor. E, ve sonra ona... E, bir alayda Polonyalılar var. Öbür alaydan işte başka Slavlar var hı hı. ve bu Kırım Savaşı sırasında rekabet haline e, geliyor. Bu hı hı. iki Polonyalı subaylar tarafından. İşte bir tanesi Zamoyski, Paris'te çok önemli birisi. Öbürü işte Mehmet Sadık Paşa. Polonyalılar tarafından dışlanmış birisi. Çünkü İslam'a İslam'a geçtiği için. Hı hı. ve Bu böyle üç senelik bir rekabet oluyor. Ama o bildiğimiz Dragon ve e, ...Kazak ve sonra da Dragon... ...iki alay... ...1878'e kadar. Ee, şimdi Tadeusz Gaçdovdu... Gasz, ...yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. <gülüyor> ee, e, diğer adıyla Seyfettin Bey'i konuşacağız ama... ...ilk önce biraz ailesini e, tanıyalım istiyorum. Siz az evvel bahsettiniz... ...1830'da sürgünler... E, ...Polonya'dan kaçmaya başlayınca... E, ...Gaçdovdu'nun... De, dedesi de... Dede, o, ...o nasıl? Biraz oraları anlatabilir misiniz? Aa, tabii ki. Zaten Tadeusz Gasztof'un ailesinin hikayesi biraz böyle tipik... Aa, ...Polonya mülteci ailesinin hikayesi. İşte 1830'da... E, ...30'daki ayaklanmadan sonra birçok Polonyalı Fransa'ya geçiyor. Ve Mavrit Gasztof dedesi pek hani siyasi hayatında artık aktif olmuyor. Ve sonra ikinci kuşak, Vatwav Gasztof babası... E, ...Paris'teki, Fransa'daki Polonya kültürel ve siyasi hayatına çok e, önemli birisi olmaya başlıyor. Hem en önemli Polonyalı okulu, okulunda e, müdür oluyor. E, de Aynı zamanda da çok önemli bir dergi için. Blöten, e, Blöten Polonyi e, dergisinin editörü oluyor. Ve e, işte bu ikinci kuşakta görebiliyoruz ki bu Polonya'ya böyle hasreti falan... E, <gülüyor> ortaya çıkmaya başlıyor. Ve işte bu Süskunuz'u e, Bületen Polonya dergisinde de Tadeusz Garsturt'un hikayesi başlıyor. O, politik tutumu herhalde şey diye tahmin ediyorum. Yani Polonya özgürlüğünden yana bir e, tavrı var herhalde dergide. Tabii ki. Bir de e, çok e, Polo Polonya edebiyatına düşkün bir hmm. e, bir dergi. Hani ondan çok bahsediliyor. Herhalde ...hedefi şu, Polonyalı edebiyatını, Polonyalı kültürünü tanıtalım ki... ...Paris'te yaşanan Polonyalılar bunları unutmasınlar ya da hani... Tanı, yani ...unutmasınlar bile değil, bilsinler diye. Hı hı. Çünkü sonuçta orada doğmuş olan Polonyalılar için Polonya sadece bir imge olarak akıllarında. Hani hiçbir zaman, çoğu hiçbir zaman Polonya'ya gitmemişlerdir. Ee, Müzik arası vereceğiz? Müzik arasından önce istersen Garç Osmanlı'ya getirelim. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> siz yazınızda diyorsunuz ki o e, Osmanlı yani onun Osmanlı İmparatorluğu'na kendisi mülteci olarak değil e, kendi isteğiyle gelmiştir diye ayrı bir yerde tutuyorsunuz. Aklıma şu soru geldi bir kere şey neden daha farklı onu yani neden mülteci olarak değildi hangi şey, hangi sayıklarla geliyor bir o bir de onun böyle gelmesi yani mülteci olarak gelmemiş kendi isteğiyle e, gelmiş olması orada bulunan yani İstanbul'da bulunan diğer Polonyalılarla mülteci Polonyalılarla ilişkisini nasıl etkiliyor ya da nasıl buradaki Polonyalılarla ilişkisi mülteci olsun olmasın nasıl? E, şöyle niye benim için farklı çünkü e, hani... ...onun İstanbul'a gelmesi... ...şu İslam dünyasıyla ilgisinden... ...kaynaklanan bir şey. Hı hı. Hani daha önce... ...zaten e, Bületen Polonya... E, ...dergisinin... E, muhabir olarak Tunus'a, Mısır'a... E, ...seyahat ediyor ve o zaman... ...işte makaleleri yazmaya başlıyor. Ve sonra işte bu ilgisinden dolayı İstanbul'a geliyormuş Hı -hı. İşte bu bu, bu dergi derginin e, muhabiri olarak Hı -hı. ve tabii Polonya oradaki yani İstanbul'daki Polonya hayatını etkisi büyük niye çünkü e, örneğin 1919'da Polonya Polonyalıların komitesini kuruyor onun Hı -hı. başı olarak Hı -hı. geçiyor yani oradaki e, mülteci oradaki yaşa, yaşayan ikinci kuşak e, mültecilerinin e, hayatını bir araya hani düzenlemeye çalışıyor <Gülüyor> orası tabii ki çok önemli ee, ve işte bazı önemli yani nasıl diye düzenlemeye çalışıyor bir bire hani bu Polonya konusunu Osmanlı sahasına Taşıyor tekrar mu? getirmeye çalışıyor ee, mesela işte Ağustos 1909 bu Polonya günü <Gülüyor> düzenliyor. Onun geleceğiz ama tamam. ondan evvel şeyi merak ettim. Ee, 1907 yılında geliyor değil mi evet, İstanbul'a? Evet, daha Abdülhamit zamanlarında evet. e, geliyor. Ee, peki o zamanlar Avrupa'da olan e, işte Jön Türklerle temas etmeden mi? Yani doğrudan e, Bülüten Polene dergisinin e, şeyiyle mi itmesiyle mi Osmanlı topraklarına geliyor yoksa yani Jön Türklerle Avrupa'da hiç teması yok mu? Teması var. var Zaten konuşuyor. E, mesela e, işte Paris'teki Jün Türk hareketinden e, yazılarında bahsediyor. Sonraki ba hı hı. yazılarında e, bahsediyor ve mesela meşvereti e, dile e, sıkışa e, getiriyor. Zaten e, kendi gazetesini böyle tanıtıyor. Hani böyle unutulmuş e, Ahmet insan... Rıza ile tanışıklığı var yani meşveret e, olduğuna göre. Evet, onu zaten söylüyor. Ona çok hayran. O, orası, orası belli ve evet, işte Ahmet Rıza'dan çok bahsediyor. E, şimdi müzik kısmına geçmeden, e, müziğe bağlayacağım buradan tabii. <gülüyor> Demin sizin de bahsettiğiniz Mehmet Sadık Paşa'nın, asıl adı Çaykoski, ön adı ne bilmiyorum. E, Mihao Çaykoski. E, nin kuruluşunda fiilen çalıştı. Polinesköy'den e, biraz bahsedeceğim. E, o galiba bu, bu projenin fikir babası. Evet, aynen öyle. Zaten onu bu Polonezk'yı kuran birisi o. Yani daha Paris'ten izin almadan... <gülüyor> <gülüyor> ...böyle bir köy kuran Mihao Çaykoz ki evet. E bu Abdülmecit zamanında zannediyorum olan bir şey e, ama hep ikna edilmesi gerekiyor... ...çünkü aslında Osmanlı'nın yapısına çok uygun bir şey değil bu o, o dönem için. Nasıl ikna e, et, ettiklerini bilmiyorum. <gülüyor> Orası galiba Polnetskoy e, eskiden yani köy kurulmadan önce... ...Katolik Lazarist keşişlerinin Evet ve onların diye. yardımıyla bu e, köy e, kuruluyor ve fikri şöyle ortaya çıkıyor... Ee, Rus, e, ordusundan, e, Rus ordusundan Rus e, ordusundan kaçan hı hı. E, Polonyalardan e, oluşan bir bir köy. Yani on, hı hı. bu çünkü bu e, askerler e, Çerkezler, Çerkezler onları alıyor, hı hı. satın alıyor, sonra e, is, e, Türkiye yani e, Osmanlı. Osmanlı'da hı hı. satılıyor ve Mihaj Çaykoz ki bunları görünce dedi ki yani tabii ki bunlar bu bunlara e, yardım edecek kimse yok çünkü hı hı. bir devlet yok. Hani bizim bir şey yapmamız lazım. <gülüyor> yani bir filantropik bir bir fikir aslında. <gülüyor> Peki oradaki lazaret bu katolik lazeristlerle aralarında bir gerilim olmuyor mu? Çok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Mihail Çaykovski Müslüman olduktan sonra <gülüyor> bir birçok sorun ortaya çıkıyor. Zaten ilk küün müdürü Mihail Çaykovski ama tabii İslam İslam'ı İslam kabul ededikten sonra Ee, ...imkansız bir hali e, her şey geliyor ve... E, ...evet gerilim çok çünkü mesela... E, e... Polonyalılar sadece orada Polonyalılar'ın yerleşmediklerini istiyorlar. E, Lazalistler ise hani yeter ki birisi Katolik olsun, yeter ki Slav olsun Hı -hı. oraya yerleşebilir. Yani tam böyle Polonyalı profilini tutmak istemiyorlar. Ki bizim Hı -hı. için tam ayrı. Hani Polonyalılar evet. tam Hı -hı. tersi önemli oluyor. Sonra evet. e, o geçişler gidiyor anladığım kadarıyla. Evet. Evet. E, 1863'te yaklaşık 100 kadar e, Osmanlı tebaasına geçmiş aile Hı -hı. oldu. Ee, bu sizin yani bu geçişli kimlikleri anlatmak için de güzel bir örnek galiba Mehmet yani Sadık Paşa'nın eşi de aslında Polonyalı ama o da Müslüman olmuş. Ama galiba oradaki Katolik mezarlığına gömülmüş. Evet bu Ludvika Sinevetska. <gülüyor> o çok biraz... <gülüyor> Zor bir <gülüyor> hikaye çünkü ilk baştan hiç sevilmiyor Polanyalar tarafından. Hani işte şey bile iddia ediliyor. E, Mehmet Sadi Çaykovski'yi İslam'a iten oydu. Hı hı. E, ama sonra Ludvika Snedeska aslında bütün diplomasiyle ilgilen, ilgilenen o. E, ama Ludvika Snedeska gerçekten İslam'a geçti mi, geçmedi mi diye yani hani böyle... İlla öyle bir şey oldu diye bir şey yok. Biraz şaibeli galiba. Aynen bir konu. öyle. aynen öyle. Ama e, Mehmet, ve, e, bile, o, Mehmet Sadık Paşa anladığım kadarıyla Polonya'ya geri dönüyor ve Katolik diye de mi geri dönüyor? bile geri dönmüyor. Mehmet Sadık Paşa'nın hikayesi tam bambaşka <gülüyor> bir hikaye. Çünkü bütün hayatı boyunca Rus panslavizmine karşı e, savaşıyor. E, fakat işte 70'ten... E, Ali Paşa'nın ölümünden sonra. Mehmed Said Paşa böyle hani artık Osmanlı desteğini görmediği için bu kadar çok Rusya'ya karşı. Hani Rusya'ya doğru hmm. e, ba, ç, hmm. hani başını çeviriyor. Ve Kiev'e e, gidiyor. Ve Ortodoks oluyor. Ha, Katolik olmuyor. Hayır, Ortodoks oluyor. Hayır. Ha, i̇yi de iyi. Daha da. <gülüyor> bir de sonra şey, şey de, demeye, de demeye başlıyor. Hani Polonyalıların aslında bu Rusya çerçevesinde Ee, yaşamaya devam etmesi. Hmm. Yani bütün <gülüyor> hani inandıklarını inkar ediyor. <gülüyor> o çok <gülüyor> ilginç bir örnek. Evet. Ben e, kendi bulduğum kadar kısmını ilginç bir örnek diye şey yapmıştım. O daha, daha, daha, da, daha da ilginç. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi buradan bu e, siyasi hikayeden. E, Polonezköy doğumlu, 1928 Polonezköy doğumlu e, Leyla Gencer'e e, geliyoruz. Bugünkü programın müzik kısmı tamamen Leyla Gencer'e ait. Baba tarafından Safranbolu'lu Gencer, annesi Polonezköylü. E, Alexandra... An Angela mı, Angela mı? Angela diye tahmin ediyorum. Ee, Angela. Angela. <gülüyor> e, 2008'de hayatını kaybediyor bildiğimiz gibi Leyla Genceli. Bir şekilde bu vesileyle çalmaktan ve dinlemekten gerçekten çok memnun oldum. <gülüyor> tekrar tekrar söylemek isterim. Ee, onun 1980 Paris resitalinde söylediği dört Chopin parçasını dinleyeceğiz. Chopin e, bilindiği üzere çok şarkı yazmış bir besteci değil. Bu 19 şarkılık bir e, çalışmasın sadece dört parçasını dinleyeceğiz. Ona bu konserde Eduardo Müller piyanosuyla eşlik ediyor. İlk şarkı çok kısa bir şarkı fark i̇şte edeceksiniz. Müziğin kendisine çok uygun böyle e, pe, sesini peste ve sade bir söyleyişle söylediği. E, şimdi benim Züçenye e, <gülüyor> <gülüyor> <niye> mi? Züçenye. Dilek. Züçenye. Onu dinliyoruz. <gülüyor> I'm going to go na the hospital, I'm going to go to the hospital, I'm going i go to the Bir kutluçuyum. Tu Toplumsal tarihin 240. Aralık sayısındaki makalesini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi e, Tadeuş Karstov'u İstanbul'a getirdik. İstanbul'a e, İstanbul'da politik faaliyetlerine ve diğer faaliyetlerine, gazetecilik faaliyetlerine başlıyor. Ama bu arada e, önemli bir de e, şey düzenliyor bir e, basında e, ve. Osmanlı'da bulunan e, sadece Osmanlı e, ricalinin değil ama başka e, devletlerin temsilcilerinin de katıldığı bir Polonya günü düzenliyor. Biraz bundan bahsedelim mi? Yani bunu nasıl bu kadar başarılı ve büyük e, bir gün haline getirebiliyor? Evet çok önemli. Herhalde İtihar ve terakki e, Fırkası'nın yakınlığı onu e, mümkün e, kılmıştır. E, o gün e, Krim Savaşı'nda şehit düşen e, Polonyalılar e, Polonyalı askerleri ve Aynı zamanda Adam Mickiewicz en önemli Polonyalı e, yazarının anısına düzenleniyor. E, ve o gün çok e, önemli bir şey oluyor. Çünkü e, Adam İtkeviç'in e, vefat ettiği evinin e, üstüne bir plaka yapıştırıyor. Ve işte onun anısına, e, itihat ve terakki, e, onun e, bu günü işte onun anısına düzenlemeyi e, e, söylüyor. Evet. Gün çok önemli çünkü birkaç e, önemli konu e, söz konusu olmuştur. E, i̇lk baştan Polonya'nın Polonya bağımsızlığı e, konuşulmuştur. E, 14 Ağustos'ta o diyor değil mi? Evet 14, 14. Ağustos. E, ve e, işte Polonya'da çok önemli bir e, şey orada söyleniyor. Yani Polonyalara göre e, Osmanlılar hiçbir zaman Polonya'nın taksimini kabul etmemişlerdir. Hı. Ve biz bunu şimdiye kadar e, tarih derslerinde bile e, böyle bize bir şey söyleniyor. Yani bir tek devlet Avrupa'da bir tek e, Polonya taksimini kabul etmeyen e, Osmanlılar. Öyle mi? Hı. Evet. E, böyle çok ilginç bir hikaye bile var. Lehistan vekili nerede diye e, divanda e, soruluyor ve cevabın şey söyleniyor. Daha yolda gelememiştir <gülüyor> ve bu işte <bulmuştur. gülüyor> Rusya, Avusturya ve Prusya temsilcileri çok kızıyor. <gülüyor> eee ve tabii o bu Polonya'nın taksimi ve aynı zamanda da Polonya'nın bağımsızlığı konu geçir, geçiyor. İttihat ve Terakki fırkası temsilcileri ondan bahsediyor. Aynı zamanda da Polonyalıların Osmanlı'nın modernleşmesine katkılarından da bahsediliyor. Hani bu Polonya, e, bu mülteciler hani 19. yüzyıldaki, yüzyıldaki mültecilerine e, e, süs konusu oluyorlar. O da tabii ki çok önemli bir şey o günde. E, bir de bu böyle Polonya'lı Polonya Osmanlı dostluğunun e, dostluğu konusunun e, süze getirilmesi de çok getirilmesi Hı -hı. o günde de çok önemli. Şu da çok e, ilginç. E, hani baştan bir E, ayin düzenleniyor ve orada mesela bir imam da geliyor. Hani birçok Osmanlı hani Müslüman e, e, bireyleri katılıyor. Aynı zamanda Tatarlar var, Gürcüler var, İranlı, İranlılar da varmış. Hani böyle na, nasıl diyeceğiz, hoşgörü hoşgürünün dersi <gülüyor> gibi oluyor o gün. Çünkü ayin düzenleniyor, sonra işte Santa Maria Kilisesi'nden tarla başına geçiliyor. Ee, ve orada mesela kurban kesiliyor yani hani bir <gülüyor> de o böyle hani o yürüyüşte Polonyalı ve Osmanlı bayrakları yan yana e, hmm. sallanıyormuş. <gülüyor> hani çok sembolik bir gün hani bu Polonya bence sembolik bakımından çok önemli bir e, bir kutlama olmuştur. Diğer e, ne bileyim Rum Ortodoks Kilisesi'nden e, ya da diğer kiliselerden temsilciler var mı? Ya ne bileyim işte. Ondan emin başarı, değilim tabii. ama mutlaka Rum gazeteleri ve hı hı. Rum ve Ermeni gazeteleri hı hı. bu olaydan bu kutlamadan söz ediyor. ediyorlar. Hı. Ve Polonya'da tabii ki çok önemli bir olay bu oluyor. Yani Polonya'daki gazetelerde her gazetede bu bu kutlamadan bahsediliyor. Siz yazınızda onun Osmanlı siyasi hayatına katılımının göstergeleri olarak değerlendirdiğiniz faaliyetleri var. Bunlardan bana en ilginici gelen belki bir tanesi yani Ahmet daha çok e, Trabzskarba yani Trabzskarba Savaşı'na katılmasını e, böyle gördü. Ben de e, Osmanlı ordusu içinde bir alay kurulmasına dair önerisini Hı -hı. böyle değerlendiriyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? O çok iyi. yani bu Teodoskaston bu işte 18 18. yüzyıla uzanan e, geleneği sürdürmeye çalışıyor ve Mahmut Şevket Paşa'nın e, desteği deseni e, bekliyor istiyor. Um, evet ve 1910'dan beri falan böyle bir fikir var ve bu e, Alain hem Osmanlılar için önemli olacağını düşünüyor hem de Polonya Polonya bağımsızlığı hı hı. E, için hani bir ara katkıda bulunabileceğini düşünüyor. En azından bizim e, işte sonraki e, başbakanımız Cumhuriyet başkanımız da öyle sunuyor. O, o o fikri ama masum Şevket paşanın e, ölümüyle ile Mars'da böyle bir hı hı. E, ...iştimarlı kalmıyor artık. Hı -hı. Ama e, tabii... ...bir de çok Polonyalıların katılacağını düşünüyor. He. Hani gazete... E, çıkardı gazetesinde... E, ...Mahmut Şevket Paşa'ya bunu böyle sunuyor. Hani o kadar Polonyalı var ki artık... ...böyle bir alaya katılmak isteyen... ...niye böyle bir şey kurmuyoruz diye soruyor yani. O karşı taraf bunu olumlu karşılıyor... ...anladığım kadarıyla. Yani Mahmut e, Şevket Paşa... Evet böyle, taraftaki... bir pla böyle planlar ol ol Hı -hı. oluşuyor ama... E, ...Balkan Savaşı... ...patlak verince Hı -hı. hani... Hı -hı. Mümkün olamıyor, aynen <gülüyor> öyle. Yani anladığım kadarıyla bu alayda şöyle bir hesap yapılıyor herhalde. Yani Osmanlı'nın Ruslarla gerginliği hiç bitmiyor. Yakın zamanda da bitecek gibi değil. Böyle bir alay olması zaten mülteci olan pek çok Polonyalı var. Belki Polonya'nın içerisinden de gelecek olan askerler olduğu düşünülüyor. Ee, ve bir hesapta şey diye, yani burada bir askeri inüve oluşturursak belki daha ileride Polonya'nın bağımsızlığı için de bu askeri birlik alay aynen, kullanılabilir. Aynen öyle. Hı. Bence Tadeusz Gasztof'a göre Kırım Savaşı sırasında gibi aynı şey olacak. Hani bütün Avrupa'dan. Polonyalar gelecek diye hı hı. umuyor. İşte e, siz dediğiniz gibi hem pol parçalanmış Polonya topraklarından hem de Fransa'dan hem de işte Türkiye'de bu, e, yani Osmanlı topraklarında bulunanlar Polonyalar gelecekler ve e, böyle bir alaya katılacaklar. Çünkü e, tabi tarihi uzun olduğu için böyle, bir <gülüyor> böyle planları var. Ee, bir müzik daha. Gene Leyla Gencer. Ben ...çalmaya, Leyla Gencel ve Chopin'den çalmaya devam ediyoruz. Bu sefer halk müziği temalı bir, gene çok küçük bir parça söyleyecek. Hulanka. Bunu doğru e, telaffuz ettiğinden eminim kolay çünkü. <gülüyor> Özel evet. isim mi? Değil. Hayır. Ne? O böyle bir oyun tarzı oyun bir Oyun tarzı, şey yani, tarzı yani, tamam. Evet. Açık Radyo'da 94.99 Açık Radyo'da Fikri Takip Programı'ndasınız. Pavel Nedomik'le konuşmaya devam ediyoruz. Sen devam etmeden hemen bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu dört parça çalacağız dedim ya. Bu dört parçanın e, hem müzikal olarak e, karakteri farklı hem içerikleri farklı. E, Diskin kitapçığında bu yani e, Gencer'in bütün bu işte bu farklılıkları çok güzel ifade ettiğini söyledikten sonra bunu bir de şuna bağlıyor. Mükemmel e, Lehçe telaffuzuna bağlıyor e, bu başarıyı. Bunu unutmadan söyleyeyim dedim. Bu lehçesi çok iyi yani. Öyle Türkiye'de doğmamış e, e, birisi için. Bence Öyle lehçesi. Mi? Evet. <gülüyor> Gayet iyi yani. Te, zaten telaffuzu zor oluyor. Bence <gülüyor> yani hayra, hayran olabiliriz demek yani. <gülüyor> Hayret bir şey. Ee, tek karşıya e, Garşloft'a dönmek istiyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> Trablus Savaşı'na katılıyor. Bu bana benim için çok yani İstanbul'a gelmiş. Daha e, 3-4 sene olmuş <gülüyor> ve... <gülüyor> Trabzon'a gitmeye karar veriyor. Bu konuda neler biliyoruz? Ee, kendi yazdıklarından başka çok şey bilmiyoruz. Ama tabii çok ilginç bir şey ama şöyle bir şey vardı. Tadeusz hani baştan beri bir harekete geçmek istiyordu. Ee, 1910'da Gritte Iı, kriz sırasında Mahmut Şevket Paşa'ya açık mektuplar gönderiyor. Gazetesinde yayımlanıyorlar ve diyor ki ben hazırım, hali hazırım eskiden Polonyalılar Osmanlı ordusuna katıldıkları gibi ben de katılmak istiyorum. Lütfen bizi alın. Ee, ve işte herhalde Trablus Garp Savaşı gerçekleşince kendisi için bir fırsat olarak görüyor. Hani bence o Osmanlı, Osmanlıların Sadece hani e, kelimeyle sözcüsü olmak istemiyordu. Hı hı. Hani bir şey yapmak istiyordu. Katkıda bulunmak istiyordu. Ve e, Trablus, e, Trablusgarp Savaşı'na katılıyor. Orada Enver Paşa'yla e, tanışıyor. Bir de sonra... Bizzat e, savaşıyor değil mi? E, tabii, tabii tabii. Hay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Osmanlı subaylarına çok hayran e, olmuştur. En azından son, sonra e, yazdığı küçük bir broşürde onu, e, ondan uzunca bahsediyor. İşte Osmanlı subaylarına ne kadar cesur, ne kadar e, vatanperver e, olduğunu iddia ediyor. Ee, bir de başka şey daha yapıyor. Ee, Balkan Harbi'nden sonra yani Makedonya'nın kaybından sonra e, Selanik de galiba Osmanlı konsolosluğunda evet, evet. bir görev alıyor. Evet başka tabii. Ölüm. Uh, o göreviyle ilgili ne biliyoruz? Ee, o o o, o, görevin, o görev en çok Polonya aslında Polonya'da gazileri biliniyor. <gülüyor> ee, hem Polonya'da hem de Fransa'da ee, Osmanlı arşivlerinde o kadar çok şey bulamadım maalesef. Ama bir, bir taraftan da öyle bir iş verdiklerine göre demek ki, demek ki ciddi bir şekilde gidiyor. Tabii işte ben bence en önemli e, göstergesinin birisi hani e, o zamanki Osmanlı hayatında gerçekten önemli birisi <gülüyor> olmuştur yani hani çünkü madem ki o kadar önemli bir görev atanıyor hani zaten Selanik üçüncü Türk hareketi için çok önemli bir hani en önemli, mer en önemli merkez. Anne vezir ona hemen kayb kayb kayb kayb Osmanlıların kaybettiklerinin sonra Tadeo Tadeoş oraya gönder gönderiyorlar. Çok Değil mi? Bu arada kaç dil biliyor biliyor musunuz? Ee, o biraz sıkıntılı bir şey. <gülüyor> hani eee mutlaka Fransızca tabii ana dili. ama Polonya Polonya konsolosluğunun arşivlerinde buldum. Belgelere göre lehçesi zayıfmış ve hı hı. Türkçesi de zayıfmış. <gülüyor> Arapça da biliyormuş. Ee, ama işte be, demek ki her iki iki ülke arasında olan birisi hem Polonya hem de Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir kişi. Aslında bu ikisi bilmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki o zamanki lingua franca Fransızca olmuştu. Ee, evet en, iy en iyi Fransızca biliyormuş. Türkçesi zayıfmış maalesef. Siz demin içeride konuşurken e, yani Kürsü-Milal diye bir gazete var, e, ondan bahsederken bunu tesadüfen bulduğunuzu söylediniz. Çünkü o çok, e, yani bu sizin ya, yaptığınız araştırma için çok önemli bir e, kaynak aslında. Tabii ki aslında. en önemli kaynak. <gülüyor> bunu nasıl bulduğunuzdan başlayarak... E, <gülüyor> <gülüyor> o çok çok ilginç bir olaydı. Ben başka bir şey ararken Hakkı Tarık Uz kütüphanesinde, e, bu La Tribune de Peuple. Kürsime gel, bir gazete karşı, e, karşıma çıkınca hemen şey düşündüm. Bizim e, Adam Mityagin, işte bizim önemli yazarımız tarafından e, çıkarılan e, aynı e, isimli e, La Tribune de Peuple gazetesı aklıma geldi. E, 1849'da Paris'te çıkan bir bir gazete. Ve sonra açtım, hani meraktan açtım, baktım ve işte bu yazarın en önemli e, eserinden sözleriyle başlayan bir gazete. <gülüyor> bir Polonya tarafından çıkartan bir gazete. <gülüyor> <gülüyor> tam tam bir tesadüf ama ne güzel bir tesadüf. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman çıkıyor? Ee, bir de çift dilli. Hmm, çift dilli. Hem yani. Türkçe hem, hem Osmanlıca hem de Fransızca çıkıyor. Ee, kısa ömürlü bir gazete. <gülüyor> 1910'da çıkıyor. Toplam Nisan'da çıkmaya başlıyor birkaç 4 ay, dört ay e, toplam. Yedi say çıkıyor sadece. Yedisi? Tek başına çıkarmıyor mı herhalde? Hayır, yani? onu e, Mısır e, Milli Parti hı hı. E, temsilcisi e, ile beraber e, Hüseyin Hasip diye hı hı. bilinen e, biriyle çıkarıyor. İstanbul'da mı basılıyor? Tabii İstanbul'da. İstanbul'da basılıyor. Evet. Ee, Bir ilgilendiği konular da e, İslam Birliği ile ilgilendi ilgileniyor galiba değil mi? Evet. E, sonra e, Osmanlıların güçsüzlüğünün esasında e, büyük Avrupa devletlerinin işine geldiğini Aynen düşünüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. E, ve işte bu e, Avrupa Avrupa merkezli e, dünyasına asına cevaben panislamizm. İşte <gülüyor> e, İslam İslam birliğini öne sür, sür, sür, e, sür, e, sunuyor. Aa, evet ama aslında hani o kadar Osmanlıların göçsüz olma olduğunu, olduklarını düşünmüyorum evet, tam, evet. tam, tam tersi tam tersi bu böyle bütün hem Müslüman hem de bütün Asya'da Osmanlılara hayrandan bahsediyor. Orası bence çok çok ilginç bir parçası. Şöyle diyorsunuz siz o ya yani o kısm anlattığınız yerde Osmanlıların hızla gelişen ahlaki ve maddi gücüne dayanarak Bütün Asya'nın örnek alması gerektiğini. Aynen ben öyle. Bunu... Çünkü bu hani Jün, Jün Türk devrimi böyle hani dönüm noktası gibi oluyor Tadeusz Kościółta göre o, o zamanki gerçekleştiren reformları or, özellikle ordu reformlarına odaklanarak şey düşünüyor hani Osmanlı tekrar çok güçlü olacak hı hı. ve ve bu Avrupalı imperya Biz millet baş baş baş başa hı hı. Ge geçebileceğini düşünmüyorum. Bir de galiba e, Osmanlı toprakları dışındaki Müslümanların sıkıntılarını da dile getiriyor e, Kürsi İmirali. Aynen öyle. Benim merak ettiğim bunu nasıl görüyor, nasıl gözlemleme gözlemleyebiliyor e, ee, değil mi? <gülüyor> bir, hani her sayıda küçük makaleler oluyorlar demek. Mesela hı. hani Polonya'da. Müslümanlar. Hı -hı. Hani Slav topraklarında Müslümanlardan bahsediliyor. Hı -hı. Hı -hı. E, küçük tarihleri e, ta, Hı -hı. hani tarihçisi gibi bir şey oluyor. Hı -hı. Ama sonra, sonra da şimdiki durumundan bahsediliyor. Problemlerinden. E, çok e, Tunus'a, Mısır'a, Mısır Fas'a Odaktı, odaklı bir gazet hmm, Makalelerde hmm, çıkıyor. Hmm. Onların problemleri işte... Yani onu görebilecek kadar yakın ilişkileri var anlamına gelir bu. Onu demek istiyorum. Hani bildiğim kadarıyla Kursimilerin muhabirler oluyorlardı. Şeyde hmm. hem Mısır'da hem de Tunus'ta. Hmm. Yani hmm, Oradan gelen bilgilerle. Bağları bayağı geniş. <gülüyor> geniş. <gülüyor> bir de bir Fransızca yazdığı ve Paris'te yayınlanan bir başka e, kitap... Bir kitabım var? Onu bilmiyorum tabii İki, ama. Bir önemli kitap var. O bu herhalde. Polonya ve İslam. La, La Polonya'lı İslam. İslam. Evet. Ee, bunun yaklaşımı da benzer bir yaklaşımı var. Bir de... Ee, evet. Ama daha çok... E, or, o kitap da Polonya'lılara... E, hitap ediyor. Hitap ediyor. O, o da çok ilginç. Çünkü... E, bazı böyle kültürel... E, Polonya'nın İslam dünyasıyla... Yani... Osmanlılarla e, kültürel bağlara e, bağlardan bahsediyor ve bazıları çok e, hani düşünemeyeceğimiz şeyler. <gülüyor> Mesela bilmiyorum e, bizim selamlaşma e, tarzları aynıymış. Onun için demek ki Polonya'nın her zaman İslam dünyasıyla temasları vardı. Çok yakın, her zaman yakın olduğumuz. Aslında o çok önemli çünkü e, normalde Polonya'da çok ...savaşlardan bahsediyor ...iki ülke arasında hı -hı. asırlarca. Tadeur Garstov... ...tam farklı Başka tezleri öne sürüyor. Daha çok hı -hı. şey göstermek istiyor. Hani Polonyalı kültürüne... ...çok etkisi olmuştur Müslüman dünyasından. Hı -hı. İşte Polonya dilinde... ...birçok e, Osmanlıca'dan... ...geçen sözcükler var. E, Öyle mi? Evet. E, Birçok bir var. Mesela... ...arbuz, karpuz oluyor. Öyle, e, sonra... E, Or, ordu hani orduyla ilgili hı hı hı. alakalı e, kelimeler çok Varmış. hani Türkçe çok var. <gülüyor> evet. Visfarkında deniz bilava de ama var. <gülüyor> Doğru. Bir de bir ara bizim asillerimiz um, aristokrasimiz tam böyle oriental şekilde hı hı. E, Giyiniyorlardı O da böyle daha iyi, hani tabii bütün Avrupa'da bu orientalizm moda oluyor ama bizimki daha yerli bir şekilde. Oluyor. 15. 16. yüzyılda başlıyor. 18. yüzyıla kadar. Ve Dadovich Garstuft onu hani göstermeye çalışıyor. Bakın hani sadece, sadece savaş yoktu. Hı -hı, Aslında hı -hı. bizim hep izbirliğimiz vardı. <gülüyor> Müzikal bir etkileşme de var mı? E, Bunu size soruyorum yani Garstuft değil. Yok yok yok. <gülüyor> e, hayır maalesef, maalesef yok. Daha çok e, mimaride. Mimaride. E, sanatta. Hı -hı. E, <gülüyor> tabii evet. Şimdi biraz yavaş yavaş Cumhuriyet'e doğru yaklaşıyoruz. Ama oraya gelmeden bir marif nişanı alıyor. Ondan bahsedelim istiyorum Gaçtaut. O kimden alıyor marif nişanını? Yani İstanbul Hükümeti'nden. İstanbul'da alıyor değil mi? Evet, evet. Bilebiliyor muyuz acaba? Kim veriyor? Yani o olayın detaylarını bilebiliyor muyuz? Neden de olayı alıyor? O tarihi tar Osmanlı ve Polonya dostluğa yoğunlaşan tarihi yaz yazılar eee için e, alıyormuş. E, 1920'de. Evet. E, o... 9 Ekim 1920 diye basılıyorsunuz Evet. Makalede. Evet hemen daha bir Birinci Dünya Savaşı <gülüyor> sırasında. E, o zamanki e, hani imzası olarak e, o zamanki padişah e, geçiyor. E, sen ya, yani cumhuriyete geçmeden ...bir parça daha dinleyelim evet, diyorum. Evet. Ondan sonra yeni döneme öyle başlayalım. Bunda acele etmemin sebebi şu çünkü... ...şimdi biraz uzunca bir parça, diğerleri gibi değil. Şüphev Grubovi mi? Şüphev <gülüyor> Grubovi, <gülüyor> evet. Bu Rusya'nın Polonya işgalini anlatan ve çok yavaş yavaş ilerleyen... ...yani bir parça güçlü bir şekilde yavaş ilerleyen... ...yassı hissedebileceğiniz bir parça. Yine Leyla Gence'nin sesinden dinliyoruz. 14.9 Açık Fikri Daki programındasınız. Pavlina Dominik ile toplumsal tarihte yer alan e, makalesini konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi artık e, Cumhuriyet kurulmuş. E, Taday Üç Karşıtağut'un Ankara hükümetiyle de ilişkileri oluyor. E, bir diplomatik ilişkiler kurmaya baş, e, kurmayı başarıyor. O zaman herhalde bu e, daha savaş yeni bitmiş ilişkiler gayet tedirgin bir e, zeminde. E, bu önemli bir başarı olsa gerek. Bu nasıl gerçekleşiyor? Evet o hem, hem Pol Polonya'nın Türk Türkiye Cumhuriyeti ile ilk diplomatik başarısı olarak ıı, <gülüyor> algılanıyoruz sanırım e, o çok yine ilginç bir şey e, Tadeusz Kościół e, gizlice Ankara Ankara'ya gönderiliyor hani hem Polonyalılar o zamanki Osmanlı hükümetiyle ilişki kurmaya çalışıyorlar ama Fransa'ya bakarak hani Ankara'yla da bir bağ kurmak lazım diye düşünerek e, Tadevur Garstaf Ankara'ya gidiyor gizlice gizlice e, 1921'de ve orada Mustafa Kemal'le birçok e, görüşme gerçekleşiyor e, ve e, ve güya o zamanlar e, Ankara'da bulunan bir tek Avrupalıymış Sovyetlerden Başka ve rapor raporda bize böyle anlatıyor raporunda böyle bize anlatıyor ve şey diyormuş bile hani Sovyetler beni görünce hani bir Polonyalı görünce bir tedirginlik olacak diye düşünüyorlar korkmuşlar yani nerede bir Polonyalı varsa bir sorun çıkar diye ve bir yaklaşık bir aylık görüşmeler. Peki bir sorun Sürüyor? çıkmış mı? Affedersiniz bu. Merak <gülüyor> ettim. Yani 1917 olmuş artık. Sanki eski problemler belki geri kalmıştır geri kalmıştır diye düşündüm de bir sorun. Yok bir problem olmuyor ama tabii o zaman daha yeni Polonya-Rusya savaşı bitiyor ha, doğru. 1920'de. Doğru ya. pardon. Ondan yani problem <gülüyor> olabileceğini düşünüyorlar. Bir sorun çıkmıyor. Tadeusz hmm. Gasztof işte Mustafa Kemal'den Ee, bir başarda bir, bir görüşmeler oluyorlar ve e, yeni e, diplomatik ilişkiler e, kuruluyor iki iki devlet iki hükümet e, arasında 1936'da ölüyor galiba ama bu ölümüne yani, yakın e, şeyi azalıyor galiba değil mi siyasi e, o kadar aktif olmuyor artık aslında e, yine de Polonya Polonya konsolosluğunun e, muhabiri olarak Hı -hı. geliyor tekrar çünkü şu oluyor Cumhuriyet kurulur kurulmaz, nedense Tadeusz Garstof e, geri gönderiliyor Polonya'ya. E, o zaman da başka tip, hani zaten 1920'de Polonya konsolosluğunun başka tipi olarak hı hı. Um, atanıyor. E, sonra nedense, hani e personalongrata gibi birisi hı hı. oluyor, hani hı hı. en azından bana böyle geliyor hı hı. çünkü... Bütün e, mektuplar da hani Polonya Polonya Konsolosluğundan şöyle deniliyor hani sebepler bilinmiyor hı hı. niye gönderiliyor niye e, görevinden alınıyor hı hı. E, herhalde çok fazla Osmanlı e, Osmanlı önemli şahıslarında çok yakın ilişkisi olduğu için belki hani mesela e, Valiyahat e, Şehzade Abdülmecid ile e, yakın ilişkisi vardı Mısır e, Mısır hidvile yakın ilişkisi vardı. Zaten onun için ilk başta hani hemen 1. dünya savaşından sonra e, İstanbul'a gönderiliyor. Hı -hı. Çünkü 1. dünya savaşı sırasında da taburkaşto Fransa da asıl. Hı -hı. E, Polonya Fransa'daki Polonya bir e, alay olarak savaşır, savaşıyor Hı -hı. yine. E, ama hani onun e, tanın, o kadar çok insan tanıdıkları, tanıdığını bildikleri için Polonyalılar onu İstanbul'a gönderiyorlar. Ee, ama evet sonra işte Cumhuriyet Devamları'nda <gülüyor> bu dinamikler değişiyor herhalde. Birinci Dünya Savaşı'nda da yani Fransa tarafından şeye giriyor, savaşa giriyor öyle değil mi? Evet çok, ama bir Polonya, Polonya yine Polonya alayına çok e, katılıyor. Çok savaşkan birisiyle. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> hani hem böyle çok... E, ...lafı dolandırmayan birçok şey yazıyor... ...ama aynı zamanda da harekete geçmek <gülüyor> istiyor. 36'da İstanbul'da ölüyor... ...ve e, Feriköy'deki... ...Latin Katolik Mezarlığı'nda. Evet, galiba. Evet, me mezarı da oldu. Şey e, Yani en son bitirirken... <gülüyor> e, ...çok kısa şeyden konuşalım istiyorum. Türkiye tarihçiliğinde... ...hiç neredeyse anılmadığını evet. ifade <gülüyor> ediyorsunuz. Ama hmm. Polonya'da öyle değil. Polonya'da biliniyor ama çok fazla da değil. Hani bu <gülüyor> diplomatik başarılar... ...yüzünden <gülüyor> <gülüyor> tan tanınıyor. Evet. Osmanlı sahasında yaptıkları pek konuşulmuyor. Ona şey turkofilya deniyorlar. Hı -hı. İşte tür, yani ne bileyim, Osmanlı sevgisi Osmanlı'ya sevgisi Hı -hı. olarak biliniyor. Çok bahsedilmiyor ondan. Bu onda. sizin çalışmanız ilk mi yani? Evet. <gülüyor> öyle gözüküyor. <gülüyor> evet. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu programın da sonuna geldik. Parno Dominik çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teknik masada Ömer Şahin vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.